Economie, ecologie. Hebben jullie het Kerim Rengiz, Buruş Gencer Baykan, Mahir Ulga ve Serkan Ocak. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Bu hafta e, böyle biraz e, konvansiyon olmayan bir e, ekonomi ekoloji programı yapıyoruz. Program ortaklarımın hiçbir stüdyosu yok. Aslında ben de yokum. E, ne programlar dinlediniz? Programcıları zaten yoktular diye diyelim başlayalım. Ben de stüdyo da değilim telefonla bağlanmak durumundayım. Ee, bu hafta ilginç bir konumuz var aslında. Ee, yani Programı takip eden e, dinleyicilerimiz zaten duymuştur. E, bu Eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon e, bir e, zirve çağrısında yaptı. Aslında bu dünyanın belki de bir anlamda e, gördüğü en önemli zirve olabilir çünkü gezegenin geleceği konuşulacak bu zirvede. E, gezegenin geleceği derken neden bahsediyoruz İklim değişikliğinden bahsediyoruz. Tabii ki e, uzun süredir devam eden iklim değişikliği müzakerelerinin işte senede her sene sonunda yapılan, senede bir yapılan Birleşmiş Milletler İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi e, üzerinden giden e, senelik müzakerelerin pek bir yere varamaması üzerine Ban ki bu konuya e, el atmaya karar vermişti. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz daha doğrusu geçtiğimiz e, aylarda. Yaklaşık bir yıl kadar oluyor ve e, New York'ta bir sonraki e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'ndan sadece e, bir, bir buçuk ay kadar önce bir zirve çağrısı yapıp e, devlet ve hükümet başkanlarını bu zirveye davet etmek ve orada bir karar konusunda irade göstermeye e, davet etmek e, istemişti. Böyle bir çağrı yapmıştı. Şimdi bu zirve yapılacak. E, 23 e, Eylül'de başlayacak bu zirve New York'ta. Ama e, bununla bağlantılı olarak e, bir önemli e, çağrı daha e, 350 Org tarafından yapıldı. 350 Org'un kurucularından bir Maccabin geçtiğimiz aylarda Rolling Stone dergisinde bir e, yazı yazdı. E, ve e, bu yazısında da e, açıkçası şunu söyledi. Yani New York'ta yapılacak zirvede e, mutlaka bir e, siyasi iradenin alttan gelen siyasi iradenin hissedilmesi lazım. Aksi takdirde şeceresi belli bu hükümet ve devlet başkanlarının bir kez daha New York'ta bir yere gelirler işte kendi aralarında sohbet ederler ve yine herkes evine döner şeklinde biter demişti bununla ilgili biraz aslında işin dedikodu kısmına da girecek olursak geri plan bilgisi verecek olursak bir süredir bu konuda çalışan sivil toplum örgütlerine Birleşmiş Milletler'in kendi içinden bazı e, bürokratların, e, diplomatların ulaşıp e, mutlaka bu baskıyı, e, siyasi iradeyi hissettirmeniz lazım. Yoksa yine hiçbir şey e, olmayacak yönünde e, gayri resmi çağrılar olduğuna dair duyumlar da var. E, onu da söylemiş olalım. Bunun üzerine ne yapılacak? New York'ta bugüne kadar e, ABD'de gerçekleştirilen en büyük yürüyüşün gerçekleştirilmesi. Hedefleniyor e, yaklaşık 200 bin e, kişinin e, bir araya geleceği e, düşünülüyor. 21 Eylül'de zirveden iki gün önce yapılacak e, toplantıda e, yürüyüşte. Ama e, iş sadece New York'ta değil. Çünkü New York'ta bir araya gelenler e, tüm dünyadan e, devlet ve hükümet liderleri. E, hal böyleyken e, sadece New York'ta bir yürüyüş yapmak veya New York'ta bir eylem yapmak e, fazla bir e, etki yaratmaz. Çünkü yerelde o siyasi iradeyi, yerelde o baskıyı hissetmesi gerekiyor e, devlet ve hükümet başkanlarının. Dolayısıyla e, küresel olarak da bir e, eylem e, günü ilan edildi. Tüm dünyada yapılacak ama küresel olarak biraz daha esneklik tanındı. Çünkü bazı yerlerde pazar günü e, yürümek daha kolay, bazı yerlerde cumartesi günü, bazı yerlerde cuma günü. E, böyle olduğu için e, 19 Eylül ila 21 Eylül arası e, tüm dünyada eylem hafta sonu olarak belirlendi. Ve e, yine tüm dünyada çok büyük e, eylemler gerçekleştirilecek. New York'ta toplanacak devlet ve hükümet başkanlarına yerel sesleri e, hissettirmek üzere. E, bu e, küresel eylem gününün e, ana teması ne derseniz e, o da çok açık. E, yani Hatta işte etrafta dönen çağrılarda e, New York'ta bir araya gelen devlet ve hükümet başkanları gezegenin geleceğini değil e, bu gidişle başka gezegenlerine nasıl ulaşabileceğimiz konusunda çalışmaya başlasın e, şeklinde biraz böyle dalga geçerek yorumlar yapılıyordu. Yani aslında burada kastedilen şu bugüne kadar iklim değişikliği konusunda maalesef e, kelimelerden öteye fazla gidilemedi O nedenle e, ana tema, ana çağrı metninde yer alan e, kelimelerde şunlar oldu e, Laf değil eylem, artık laf değil eylem bekleniyor e, denildi Ama bunu biraz daha e, işin içine vücuda getirmek gerekirse yani, laf değil eylemden kas, kasıt nedir? Şu kastediliyor aslında. İki tane temel şey var, talep var toplanan devlet ve hükümet başkanlarından. Bu taleplerden birincisi 2015 yılına artık girerken 2015'te Paris'te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi öncesinde oraya gitmeden önce Elimizde bir hareket planı Somut bir hareket planı olması Yani iklim değişikliği konusunda yapılacaklar üzerine Yani Paris'e gidildiği zaman Orada e, tekrar en baştan e, Ne yapmalı nasıl yapmalı Konuşmak yerine mevcut hareket Eylem planının e, Ne zaman harekete geçirileceği Ne zaman hangi eylemin uygulanacağı Konuşulsun Daha somut e, bir liste olsun Bu liste üzerinden gidilsin deniliyor Dolayısıyla 2015'in ilk aylarına kadar e, En azından ortalarına kadar bir eylem planı hazırlanması. Birinci talep bu tüm dünyada. İkinci talep ise bu New York'ta yapılacak yürüyüşün de aslında temel önceliklerinden bir tanesi. Altını çizdiği şeylerden bir tanesi. 2015'te aynı zamanda Birleşmiş Milletler bin yıl gelişim Hedeflerinin de gözden geçirilme dönemi, tekrar gözden geçirilmesi, 2015'te vadesi doluyordu çünkü bu hedeflerin Ve yenilenmesi dönemi geliyor Bunlar yapılırken, yoksulluğun ortadan kaldırılması konuşulurken iklimle ilişki kurulması düşünülüyor Bu da şöyle meşrulaştırılıyor söylenirken Yani yoksulluğu ortadan kaldırmak derken her şeyden önce E, çevresel faktörler de bunun içine e, giriyor çünkü enerjiye ulaşım bunun çok önemli bir parçası e, yoksulluk söz konusu olduğunda. E, dolayısıyla çözümlerle ilgili e, doğa ve insan dostu enerjilerle ilgili bir şeyler eğer katılmazsa e, bu hedeflerin içine e, birbirinden bağımsız iki ayrı süreç e, ve ikisi de ba başarısız olmaya e, mahkum olur. Hem e, iklim değişikliği üzerinden yürüyen süreç hem e, yoksulluğun... E, Tüm dünyada yok edilmesi üzerinden ilerlediği söylenen süreç her ikisi de başarısız olur deniliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka fosil yakıtlardan vazgeçilmesi bunun altı özellikle vurgulanıyor çünkü özellikle yoksul ülkelerde E, kömür e, kullanımı söz konusu olduğunda işte kömürün ucuzluğuna dikkat çekiliyor vesaire. İşte dolayısıyla yoksulluğun azaltılması için kömür'e mecburuz şeklinde bir söylem e, kullanılıyor birçok ülkede. Bunun böyle olmadığı e, bir kere her şeyden önce altının çizilmesi isteniyor. E, Yenilenebilir enerjilerin belli bir eşiği aştığı belli bir düzeye geldiği ve e, özellikle e, kurulum ve altyapı yapı gibi e, temel masraflara gelişmiş ülkelerin destek vermesi durumunda e, çok e, birçok yoksul ülkeye, birçok e, yoksul topluluğa topluma e, ucuz enerjinin ulaştırılabileceği e, söyleniyor. Ve bunun da yine e, Birleşmiş Milletler 1000 e, işte yıl e, gelişim hedefleri içine yedirilmesi, e, entegre edilmesi e, temel taleplerden. Bir ikincisi bununla ilgili bir parantez açacak olursak enerji noktasında aslında bu talebin biraz daha altına girecek olursak şundan bahsedebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da çok önemli bir gelişme yaşandı. Avustralya'nın Queensland eyaletinde öğle saatlerinde enerji kullanımı daha doğrusu merkezi enerji kullanımı dibe vurdu. E, bu şunu gösteriyor. Merkezi enerji kullanımı derken bu santrallerin çoğu kömürle işleyen santraller, kömürlü e, elektrik santralleri ve bunlardan talep dibe vurdu. öyle saatlerinde özellikle iş saatlerinde çalıştığı saatler olduğu için bunlar, e, iş yerlerinin açık olduğu saatler olduğu için talep normalde e, en tepe noktada olur. ama. E, bu dibe vurmanın sebebi olarak da güneş enerjisi gösteriliyor. Avustralya'da e, Guardian'dan e, Guardian gazetesinde çıkan bir e, yorumdu bu. Yeşil gazetede e, Türkçe'ye çevrildi. E, en önemli şeylerden bir tanesi e, kömürün sadece yani e, maden masrafları zaten çok düşük seviyede Avustralya'da e, kömürün e, en büyük e, masrafı altyapı masrafı ve işte son kullanıcıya ulaştırılması esnasında gereken işte yatırımla ilgili masraflar ve bunun da yaklaşık Avustralya doları üzerinden 19 cent kilowatt saat başına olduğu bu yazıda söyleniyordu. güneş enerjisi panellerinin ise şu aşamada 12 ila 18 cent arasında olduğu düşünülüyor. Daha doğrusu analizlere göre çeşitli analizlerde çıkıyor. Önümüzdeki dönemde 10 cente kadar düşeceği söyleniyor. Yani çok kısa bir süre içinde yaklaşık işte 1-2 yıl içinde 10 sente kadar düşeceği söyleniyor. Bu da şunu gösteriyor. Ee, Avustralya bir örnek tabii ki o yazı oraya özeldi ama güneş enerjisini doğrudan alan ülkelerde en azından e, kömür gibi e, tamamen e, kirleten e, ve artık e, hiçbir geçerli kalmayan e, enerjilerin ekonomik olarak da e, sonu geliyor deniliyor Bu aslında Türkiye için de böyle olabilir idi eğer bizim de yeterli bir güneş alt yapımız olsaydı. E, bu parantezi böylece kapatalım. E, dolayısıyla e, tekrarlamak gerekirse yenilenebilir enerji meselesi, yenilenebilir enerji meselesi yenilebilir enerji derken doğa ve insan dostu diye belki düzeltmek gerekiyor bunu. E, Eylül ayında yapılacak küresel eylem gününün yine e, temel taleplerinden bir tanesi olacak. Ee, nasıl katılım sağlanabilir küresel olarak bu eyleme meselesine gelecek olursak e, denildi başta söylediğim gibi 19, 20 ve 21 Eylül'ün e, destek eylemleri düzenlemek için belirlenen günler oldu. Ee, tabii ki her zamanki gibi yürüyüşler organize edilebilir, çeşitli toplantılar organize edilebilir ama e, sesi New York'a iletmek kolay bir şekilde New York'taki liderler zirvesine e, bağlantı kurmak için belirlenen e, epey basit bir e, katılım yöntemi var. Bu yöntemde e, iklim mücadelesi veya iklim etkileri açısından e, ikonik bir e, statüye ulaşmış yerlerden mekânlardan Grup fotoğrafları e, çekip e, bunu e, yollamak şeklinde belirlendi. E, yani bu tabii ki tek katılım yöntemi değil ama hani kolayca katılım sağlanabilecek bir yöntem olarak söyleyebilir. İkonik yerler derken işte öyle iklim etkilerinin en fazla hissedildiği yerler. E, yani bir örnek vermek gerekirse İstanbul şu anda kuraklıkla boğuşuyor. E, i̇klim etkilerinin e, hissedildiği yerlerden bir tanesi işte İstanbul'un e, Kuryan barajlarından bir tanesinden çekecek bir grup fotoğrafı epey e, çarpıcı bir e, katılım sağlayacaktır. Bunun dışında tabii ki e, yürüyüşler, e, sokak toplantıları e, her zamanki gibi bir e, yöntem. E, bunun dışında da e, her türlü diğer eylem, işte imza kampanyaları, workshop'lar, çalıştaylar e, ve vesaire e, her zaman e, bu hakların iklim e, yürüyüşü, hakların iklim e, eylemi hareketlenmesi e, olarak adlandırılan e, 19-21 Eylül'de yapılacak büyük etkinliğe katılım için e, yöntemler. E, sosyal medyada kullanılan bir etiket var. E, bu Eylül'e yaklaştıkça daha sık kullanılmaya başlayacak ama o etiketi tekrar etmekte fayda var. O da e, bu hashtag işareti, e, Türkçesini maalesef hatırlamadım onu şu anda ama bu... E, iki paralel çizgi, iki de dikey çizginin Kesiştiği işareti, hashtag işareti Yanında da People's Climate, e, uluslararası e, Etiket e, Bu etikette tabii ki ilerleyen günlerde Web sitesine konulur e, Katılmak isteyenler, sosyal medyada bu etiketi Kullanmak isteyenler Oradan e, ulaşabilirler Bulabilirler Evet e, Aslında olay Bu başta da söylediğimiz gibi e, Bu güne kadar yapılan belki de en önemli küresel e, hareketlenme çarlarından bir tanesi işte e, başta da yine e, söyledik. E, eğer bu fırsatta kaçırılırsa hani bir sonraki toplantıda artık e, koloni kurulabilecek bir sonraki gezegen nerede ve oraya nasıl ulaşılabilir şeklinde e, bir toplantı yapmak belki daha anlamlı olur deniliyor. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamak ve 2015 yılında bu başta bahsettiğimiz talepler yani 2015'teki iklim değişikliği taraflar konferansına giderken somut bir eylem planıyla gidilmesi ve ikincisi doğa ve insan dostu enerjilere geçilmesi, fosil yakıtlardan vazgeçilmesi, her türlü devlet desteğinin fosil yakıtlardan çekilmesi meselelerinin Birleşmiş Milletler'in e, bin yıl gelişim hedefleri içine dahil edilmesi yine e, temel talepler bu çerçevede tüm dünyada toplantılar olacak. Bu toplantılar e, derken en büyükleri nerede olacak biraz onlardan da bahsetmek lazım. E, en büyük toplantı tabii ki New York'ta olacak. Zirvenin yapıldığı yerde liderler zirvesinin yapıldığı yerde başta dediğim gibi 200 bin kişi bir araya gelecek. Onun dışında Yeni Delhi'de Hindistan'da e, yine çok büyük bir e, yürüyüş e, düzenleniyor. Şu anda hazırlıkları yapılıyor. E, bu 20 Eylül'de gerçekleşecek. E, Avustralya'nın Sidney kentinde e, büyük bir toplantı gerçekleşecek. Avustralya önemli çünkü e, programda daha önce söyledim. E, Avustralya'nın kendisi artık kömürlü enerjiden, kömürlü termik santrallerden vazgeçerken e, çıkardığı kömürü dünyaya satma konusunda son derece hevesli ve istekli dolayısıyla Avustralya'daki etkinlik bu kömür ticaretine hedefine koyacak Londra'da çok büyük bir toplantı yine hedefleniyor yürüyüş hedefleniyor ve İstanbul'da olacak bunların arasında İstanbul'da şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor tam olarak eylemin şekli belli olmamakla beraber küresel eylem grubunun başını çektiği bir Hazırlık komitesi hazırlıklarını sürdürüyor bu Eylül hareketleriyle ilgili. Tüm dünyada böyle çalışmalar oluyor. Şey bu çağrıyı yapan kurumlara biraz daha gelecek olursak burada bu programda sayamayacağımız kadar uzun bir listeden bahsediyoruz elbette. Yani yüzlerce hatta tüm yerel ortaklar, tüm yerel kurumlar, sivil toplum örgütleri katılacak olursa. Binlerce kurum ve kuruluş bu çağrıya katıldı. Ama küresel eylem gününün çağrısını başlıca yürüten kurumlar bir 350.org, bir mahkemenin de kurucusu olduğu 350.org, ikincisi avaz.org yani işte bu iki örgütün aslında küresel eylem gününün örgütlenme çağrısını, Liderliğini yürütünü söyleyebiliriz Ama dediğim gibi çok daha geniş bir liste Çok daha büyük bir katılımcı grubu Var Dolayısıyla Bu programın sonuna gelirken Bu Konvansiyonu olmayan programın sonuna gelirken Bu çareyi yinelemekte fayda var 19-21 Eylül tarihlerinde Tüm dünya olarak harekete geçiyoruz. Gezegenimizin ve uygarlığımızın geleceği için çünkü aslında hani gezegen üzerinde insan yaşayıp yaşamadığının pek bir önemi yok gezegen açısından ama bizim kendi geleceğimiz açısından bu hareketlenmeyi gerçekleştirmek zorundayız. Dolayısıyla New York'ta toplanacak devlet ve hükümet liderlerine New York'a gidip geri döndüklerinde sessiz bir veya işte alışıa geldikleri gündeme geri dönmeyeceklerini mesajını Vermek mutlaka gerekiyor. Özellikle İstanbul'un da yaşadığı şu kuraklık günlerinde son derece geçerli ve ilgili bir çağrı olsa gerek bu. 350.org önümüzdeki hafta küresel etkinliğe ilişkin, küresel eylemlere ilişkin bir web sitesi açacak. Onun da duyurusunu yapmış olalım. O web sitesi açıldığı zaman da tekrar programdan Duyuruz. Orada bu programda bahsettiğim bilgiler daha e, düzenli bir şekilde verilecek ve e, Türkçe bir e, şeyi de olacak, çevirisi de olacak bu web sitesinin. Evet e, bu hafta bu kadar. Son derece önemli bir eylem çağrısıyla programı noktalamış olalım ve e, Selahattin'in bizim için seçtiği bir parçayla programı sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler ve haftaya görüşmek üzere sevgili açıkçası dinleyicilerim. Played before the dead flight The area of the romantic Ocean So great an area of land That from her western shores Those beautiful sailors journeyed To the South and North Americas with ease And their ships with painted sail To the East, Africa Across the short strait of sea miles The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends, from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth, on board were the twelve, the poet, the farmer, the physician, the scientist, and the other so-called gods of our legends. Though gods they were, and as the elders of our time choose to remain blind, let us dance and let us sing, and ring in the new age, and hail Atlantis. Way down below the ocean, where I want Yeah Economie ecologie. Das erlebt man mal Perin